بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن العزيز الرحيم القوي السلام الكريم العظيم الرسيل الحكيم, الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الذرمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعهدون اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ve en tetej'arul hazne ilaşi ve sehle amin Allahümme amin Rabbimiz olan Allah Azimus'a şu dünya hayatında kendisinin değerini, kadir kıymetini bilen Allah'ı yakıyla yüreklerinde hisseden muhlis kullarından iletişim Allah'ın vermiş olduğu birçok nimetler içerisinde cahilleşen, nankörleşen azgınlaşıp duyan eden ve Allah'ın yolundan çıkan nasip sizlerden eylemesin bizlerin. Rabbim bizlere acısın, bizlere merhamet etsin. İşlemiş olduğumuz bütün günahları affeylesin ve bizi hakiki kullar arasına yastırın inşallah. Değerli kardeşler, değerli abiler Zaman hızlı bir şekilde ilerliyor Ömür sermayemiz bir buz kütlesi gibi yavaş yavaş eriyor Ama arada geçen bunca yıllara rağmen Ömür frekansımız bir türlü Allah az nişanı duramıyor Allah'ın olmuş olduğu bir nokta var ama ömürlerimiz o noktaya gelmiyor. O noktaya ne kadar gelmek istese de dünyevi engeller araya gidiyor. Ve biz az, az, az, Allah Azze ve Celle'yi tanıyıp da hizmet eden de Allah'ı tanımadan hizmet eden adamın durumu farklıdır. Ahirette de derecelere farklıdır. Bizler Allah Azze ve Celle'yi arıyoruz. Ve diyoruz ki bu Esma-ül Hüsna dersleriyle inşallah frekanslar tutacak. Frekanslar tuttuğu zaman da kimi insanlar gibi boş boş yaşayıp da intihar ederekten gitmeyeceğiz bu dünyada. Bu dünyada giderken inşallah gökte melekler bayram edercesine bizi karşılayacak. Bazı kullar vardır göğe gittikleri zaman kapılar kapanır ama sen Allah Azze ve Celle'yi tanıdığın zaman göğe çıktığın zaman gökteki bütün melekler hoş geldin diyerekten sevinç içerisinde sevinç cuma olaraktan seni karşılayacak Bundan dolayı Esma-ül Değeri çok çok büyüktür Esma-ül Allah'ın gökten uzattığı bir ip, Bir sicim O ife tutunduğun anda Allah Azze ve Celle'ye vasıl olursun Allah'ı tanırsın Allah ismi şerifini anlattık Rabb ismini anlattık Ve sırada Rahman ismi var Allah'ı Rahman ismi şerifiyle Tanımaya çalışacağız ama kardeşler, Esma-ül dersine geleceğimiz zaman, inanın yatın kalkın çok çok dua edin ki Allah kalplerimize sirayet etsin, tecelli etsin. Eğer Allah kalplerimizi tecelli etmezse kardeşler mahvoluruz. كَلَّابَ الْرَانَ عَلَى قُرُوبِ هِمَّا كَانُوا يَكْسِغُونَ İşte diyor, onların kalpleri kazandığı şeylerden dolayı kir, tutmuştur. Eğer bir insanın kalbi kir pas tutmuşsa Allah oraya tecelli etmez. Oraya faydası olmaz. Buraya geleceğimiz zaman tövbeler ederekten geldiğimiz zaman o zaman Allah tecelli eder. Bugün bir takım insanlar Allah'ı bulamadıklarından dolayı görüyorsunuz kendilerini videoya çekip intihar ediyorlar. Gidecekleri zaman sanki çok güzel bir şey yapıyormuş gibi el sallayaraktan gidiyorlar. Başıboş bir hayat yaşayıp da her türlü lezzeti tattığını söyleyip Kur'an'dan, İslam'dan nasibini almamış. Ela bizik billahi tatmayın nurlub. Dikkat edin diyor. Dikkat edin. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur diyor ayetlerinde. Eğer bir insan kalbiyle Allah'ı zikretmiyorsa o kalp mutmain olmaz ve bu adamın öldüğü gibi ölür. Halbuki aldığı nefes Verdiği nefes, elinde tutmuş olduğu o içme kuvveti, görme kuvveti, duyma kuvveti, ona söyletme, konuşma kuvveti Allah'ın Rahman sıfatının tecellisidir. Ama adam bunu bilmeyerekten ben zaten Allah'a inanmıyorum, öldüğüm zaman ben diyor atın balıklar yesin, defnetmekle de uğraşmayın diyor, ben Allah'a inanmıyorum diyor. Eğer sen Allah'ı tanımazsan Allah muhafaza buyursun, bizler de böyle olabilir onun için Allah'ın esma isimlerini en güzel isimlerini iyi bir şekilde ezberleyip bellememiz lazım. O zaman inşallah Rahman bize tecelli edecek. O zaman hayattan almaya başlayacaksınız. tad almaya başlayacaksınız. Bir de şunu özellikle hatırlatalım kardeşler. Bu dersleri yaptığımız zaman da Allah'ı bulmuş gibi konuşuyorsak böyle bir zamla kapılmayın. Sanki Allah'ı buluyormuş gibi veyahut da bulmuş gibi, dün bulmuşuz da bugün yaşıyormuş gibi belki dersleri, konuları anlatmaya çalışıyoruz ama aslına bakarsanız bizler Allah Azze ve Celle'yi hala arıyoruz. Allah'ı bulmaya çalışıyoruz. Arayanlar bulur demiş değil mi? Bulanlar hep arayanlardır. Biz de Allah Azze ve Celle'yi arıyoruz. Eskiden selef Salihin de arıyordu. Eğer bizler son nefesimizde La İlahe illallah Muhammed Resulullah deyip de gidersek o zaman bir iki gerçekten bizler Allah ve Celle'yi arayıp da bulmuşuz demektir. selef Salihin'den kimisi öleceği zaman yanına oğlunu tutturuyor. En meşhur selef Salihin'den Abdülhamdül Mübarek gibi bir zat diyelim. Öleceği zaman diyor ki yavrum diyor eğer öldüğümde diyor elimi tut eğer senin diyor elini sıkarsam öldüğümde diyor Allah babana merhamet etsin oğlum diyor durumu hiç iyi değil yani Son ana kadar bakın ümitli. Son ana kadar Allah'ı düşünüyor. Ama eğer yavrum diyor elini diyor öldüğümde sıkmazsam o zaman diyor Allah diyor babana merhamet etmiştir diyor. Bu derece Allah Azze ve Celle'yi hüsnü düşünüyor. Onun için Burada anlatıldığı zaman bu adam da Allah'ı vurmuştur ne kadar güzeldir demeyelim. Kardeşler hepimiz günahkarız. Hepimiz Allah Azze ve Celle'yi aramaya çalışıyoruz. Arayıp da bulmaya çalışıyoruz. Bundan dolayı ben de dersin en başından bitimine kadar ders bittikten sonra da gerçekten Allah Azze ve Celle'ye derin manada yalvarıyorum. Yorum Ya Rabbi o kadar anlatıyoruz. Sen vurmayı bizlere nasip eyle kalplerimizle seni hissetmeyi bizlere nasip eyle diye defalarca dua ediyoruz. Allah Azze ve Celle de dualarımıza etsin. O adam öldüğünde ruhu da bedeni de gitti. Eğer bizler bedenen Allah'ı zikredip de ruhen Allah'ı zikredip misal, o zaman biz ruhumuz çökmüş demektir. Ruhu çöken adamın bedeni de yardımında çökmek üzeredir. Bana dikkat edelim kardeşler. Bugün inşallah Allah Azze ve Celle'nin Rahman ismini anlatacağız. Rahman isminin manasına biraz değineceğiz. Daha sonra da tarih boyunca Allah'ın rahmetine muhtaç bir şekilde yaşayanların isimlerini biraz zikredip anmaya çalışacağız. Ve inşallah Allah'ın rahmetine her zaman muhtaç bir şekilde çalışacağız. Değerli kardeşler Allah'ın Rahman ismi şerifi Rahim kökünden gelir. Rahim. Rahm demek sonsuz yani özünde merhamet sahibi mutlak merhametin, mutlak rahmetin menbaı manasındadır. Özünde rahmet sahibi mutlak rahmetin menbaı yani pınarı manasında. Biz buna başka bir deyişle şöyle tarif edebiliriz Rahman'ı. Yarattığı bütün mahlukatına nimetler ve rızıklar veren onların ihtiyaçlarını gören ve yarattıkları hakkında hayır ve rahmet dileyen manasındadır. Eğer bir canlıyı yaratmışsa ölene kadar onun rızkına kefil olmaktır. Rahman sıfatı. Ölene kadar. Yani dünyaya gelen bütün kulların da rızkı Allah'a ait midir? Nimetler nedir? Nimeti Allah'a ait midir? Evet. Onun nimeti Allah'a ait. Hangi sıfat sebebiyle? Rahman sıfatı sebebiyle. Onun için diyor ya bakın, Allah'ın rahmeti olmasaydı merhamete bu kadar muhtaç olan insan ne yapardı? Allah'ın rahmeti olmasaydı insan bu kadar hata günah potansiyeliyle hangi kapıya kurulurdu? Allah'ın rahmeti olmasaydı insanın kahrını kim çekerdi? Allah rahmetinden bir pay vermeseydi hangi anne bebeğini taşır, dünyaya getirir, besler, emzirir, büyütürdü. Allah'ın rahmetinden bir pay olmasaydı eğer. O Rahman olmasaydı hangi kuş yavrusunu beslerdi? O Rahman olmasaydı gökler susuz toprakların doğasına yağmurlarıyla nasıl ve neden icabet ederdi? Bunların hepsinin esas şey nedir? Allah Azze ve Celle'nin Rahman sıfatının tecellisi. Kur'an'da eğer besmeleyi ayet olarak sayan alimlere göre eğer besmeleyi ayet olarak sayarsak 57 defa geçiyor Kur'an'da Rahman ismi. Eğer besmeleyi ayet olarak saymazsak diğer alimlerin görüşünü tercih edersek 56 kere geçiyor. Eğer her surenin başındaki besmeleyi Besmele'deki Rahman ismi şerifimiz zikrederse Kur'an'da 170 yerde geçiyor. 170 yerde Kur'an'da Rahman diye geçiyor. Rahman ismi. En fazla geçmiş olduğu sure Meryem suresi. Daha sonra Zuhruh diye devam Meryem suresinde 16 defa geçiyor. Rahman ismi şerifi. Evet. İşte kardeşler bu rahm kökünden gelen rahman bütün yarattıklarına merhamet eden onlara yardım eden manasına gelir. Merhamet etmek kardeşler insana da tecelli etmiştir. Mesela siz bir fakiri, bir garibanı, bir muhtacı, bir güçsüzü, yoksulu gördüğünüz zaman ne yaparsınız? İçinize bir acıma duygusu gelir. Hemen gidersiniz ona yardım edersiniz. Değil mi? Bu yardım etme duygusu acıma hissiyatını Allah veriyor. Ha nereden? Allah'ın Rahman isminin tecellisinden dolayı sen o kişiye götürüp yardım ediyorsun. Yani bir nevi merhamet insanın vicdan, vicdanının kulağına bir ezan okumadır. Vicdanını uyarıyor merhamet. Etrafındakilere karşı merhametli olman gerekir, acıman gerekir diyor. Ama bir gerçek var. İnsanoğlu Birine yardım edeceği zaman, bir güçsüze, bir fakire yardım edeceği zaman daima bir bekletin içerisindedir. İnsan bir şey bekler. Bir dirence vereceğin bir kuruşta bir beklenti içerisinde insan. Bu beklenti ya dinidir, ya dünyevidir, ya maddidir ya manevi, manevidir ya da ya ya hissi ya da fiilidir Ama muhakkak insan bir ne bir şey verdiği zaman bir beklenti içerisindedir. Verirsin, inşallah Rabbim öbür tarafta bize bir şey verir dersin. Ama Allah öyle bir Allah ki Rahman olan Allah öyle bir Allah ki Rahman ki hiçbir beklenti karşılığında asla kullarına bir rızık olmaz birinin tahrik, tahkiriyle veya da birinin tahrik etmesiyle, teşvik etmesiyle kuruna rızık vermez, nimet vermez. Allah daima verir. Zaten ne diyorlar alimlerimiz, Rahman ismi dünyada, Rahim ismi ahirettedir. Rahman ismi öyle bir isimdir ki Allah'ın dışında hiç kimseye verilmez. Ancak Abdurrahman diye kullanılması caizdir. Sadece bir insanın Rahman demek caiz değildir. Rahman isminin bir özelliği var ki, bu dünyada yaşayan herkese rızık verir. Ayırt etmiyor. Bakıyorsunuz, Müslümana da rızkını veriyor. Kafire de rızkını veriyor. Ateistine de rızkını veriyor. Bugün şu ezanlar artık sussun rahatsız oluyoruz diyen kadına da rızkını veriyor. Şintoizm, Manheizm, Budizm ve da birçok izimlere ayrılmış olan dini olan cemaatlere ve gruplara da Allah bakıyorsunuz, kızıyor diyor. Herkesin istiyor bakın. Hangi sıfatla Rahman sıfatıyla? Hatta diyor ki Allah çok sabırlıdır, katsetmeye geçiyor. Çok çok sabırlıdır. Öyle sabırlıdır ki kendisine çocuk isnat eden Ehl-i kitap olan Hristiyanlara da Yahudilerden, de hadisette Hristiyan diye geçiyor. Onlara bile diyor rızkını kesmek sizin verir. Onlara zenginlik verir, hatta hasta olduklarında onlara şifa bile verir. Bu hangi sıfat? Rahman sıfatı. Ama Rahim sıfatı ahirette sadece müminler için, Müslümanlar için. Rahman ismi değil ya normal bir insana verilmesi asla, ve asla caiz değil. Kim vermişse Allah onu rezil etmiştir. Tarihte Museylemetül Kedrat denilen birisi vardır değil mi? Hani yalancı peygamber olarak ararız bu zaman. İlk günlerde ortaya çıktığında yalancı peygamber olarak ortaya çıkıyor. Ve diyor ki Muhammed'in diyor Rahman'ı varsa diyor ben de diyor Yemen'in, Yemâmen'in Rahmanıyım diyor rahman ve Yemami adında kendisine bir at koyuyor. Ben de Yemami'nin Rahmanıyım diyor, haşama. Allah ona öyle bir ceza veriyor ki, kimse müseylemeyi Rahman diye çağırmıyor. Ne diyoruz şu an? Yalancı müseyleme. Ceza değil midir bu? Kıyamet gününe kadar bu adamın adı sürekli yalancı müseyleme olaraktan anılacaktır. Müseyleme tür kezzatmış Peygamber aleyhissalatu vesselam ona. Kıyamete kadar da o şekilde devam edecek. Allah rezil etmiş. Onun için Rahman ismini normal kulları vermek asla ve asla caiz değildir kardeşler. Bu şekilde bilmemiz gerekiyor. Evet, Allah dedik Rahman ismi vardır. Bu Rahman ismi hayatın her alanına tecelli etmiştir. Arap sureti 156, 156'dan ibiyor. Varahmeti, vasiat kulle şey. Benim rahmetin her şeyi kuşatmıştır. Benim rahmetin dünyada ve artı dünyanın ötesinde kainatta her şeyi kuşatmıştır. Yani siz nereye giderseniz gidin Allah'ın Rahman ismi şerifinin tecellisiyle karşı karşıya kalacaksınız. Allah'ın zaten üzerinizdeki tecellileri saymakla bitmez ki. Senin var olan aklın, düşüncen bile Allah'ın vermiş olduğu o Rahman sıfatının tecellisidir. Mesela bugün Size ağacı anlatmak istesek, ağaç örneğini vermek istesek, eğer Allah bizlere akıl ve düşünce vermeseydi, şuradan sırtımıza bir tane ağaç alacaktık, getirecek bir şey ortaya koyacaktık. Arkadaşlar bu ağaçla verecektik. Ama Allah akıl vermiş, düşünce vermiş, fikir vermiş. Biz bugün ağaç dediğimizde hemen aklınıza ağaç geliyor değil mi? Ve da hangi ağaç türünden bahsetsek hemen aklınıza geliyor değil mi? İşte bu Rahman'ın, Rahman ismi şerifinin tezaklasıdır. Yani hayata böyle bakmak gerekiyor. Aldığın nefeste, yeme kuvvetinde, içme kuvvetinde, duyma, koku alma, görme bütün her şeyde nedir? Rahman sıfatı tecelli etmiştir kardeşler. Ve tarih boyunca herkes Allah'ın Rahman sıfatına muhtaç yaşamıştır. Bütün peygamberlerin hayatına bakıyoruz. Allah demişler Rahman'ın rahmet sıfatına nail olmak için bütün gayretlerle çalışmışlar hep ellerini kaldık, kaldırdıklarında Allah'tan rahmetini istemişler. Hani biz dedik ya bugün bizler de gerçekten Allah'ı bulmak istiyoruz. Rahman ismi şerefini hissetmek istiyoruz. Bulduk mu? Hayır arıyoruz. İnşallah bulanlardan oluruz diye dua ediyoruz. İnsan niye dua ederken ellerini kaldırır? Hiç düşündünüz mü? Dua ederken hani sünnet gereği ellerimizi kaldırır. Özellikle rivayetler Hazreti Ömer'den geliyor. Allah Resulü ve sellem dua edeceği zaman ellerini kaldırır diyor. Çünkü biz Allah'a diyoruz ki Ya Rabbi işte bu ellerle biz günah Ya Rabbi bu kirli ellerimizle sana elimizi açtık. Ya Rabbi sen bu kirli ellerimize rağmen bize affeyle bize lahmet eyla diyoruz. Değil mi? Hepimizin elleri kirli değil mi? Kirli olduğu için de bakın Allah Azze ve Celle dua ederken ellerimizi kaldırıyoruz o şekilde münacrette bulunmaya çalışıyoruz. Tarih boyunca bütün peygamberler hepsi de rahmet istemiş, Allah'tan rahmet dilemişler. Tüm peygamberler. Adem Aleyhisselam yeryüzüne gelmiş, yıllarca ağlamış günahından dolayı Allah'tan rahmetini istemiş. Eyüp Aleyhisselam gelmiş 15 yıl boyunca hastalıklarla mücadele etmiş, etleri dökülmüş Allah'tan rahmetini istemiş. Çünkü ağır biliyor ki Allah bir damla rahmet etse her şey değişecek ki değişti. Krallığın içerisinde bile Davud Aleyhisselam Allah'tan rahmetini istemiş. Ya Rabbi senin rahmetine muhtaç yaşıyorum demiş. Hatta bir duasında ne diyor? Allahümme yâ men yerzuk en ne'âbe fî Ey diyor yuvasında kargayı, yavru kargayı besleyen, rızıklandıran Rabbim, beni de rızıklandır Çünkü rızıklandırmak hangi sıfatın tecellisi? Rahmanın, Rahman isminin tecellisi. Ondan dolayı rızıklandırmayı bile Allah'tan istiyor, dolayısıyla Allah'tan rahmetini istiyor. Biz o karganın meselesini anlatmıştık değil mi? Hatırlarsanız. O siyah karga yavrusunu dünyaya getirdiğinde bakıyor ki yavru beyaz. Beyaz karga o ay, annesi bakıyor ki veyahut baba karga, anne karga bakıyor ki yavru beyaz, bu diyorlar bizim yavrumuz değildir ki o, yavaş, o yavaş, kargayı yuvasında terk ediyorlar çıkıp gidiyorlar. O karga tek başına kalıyor. Küçücük yavrum. Eğer Allah buna rahmet etmese, Rahman ismi şerifi buna tecelli etmese o karga nasıl yaşayacak? Muhtaç, aciz, çaresiz, Bakma muhtaç değil mi? Allah diyor o karganın babasından bir kurçuk çıkarır, o karga, o kurçuğu yer, haftalarca o kurçukla beslenir ve haftalar sonra onun artık kanatları veya diyelim, tüyleri siyahlaşmaya başlar. Daha sonra annesi babası diyelim gelir bakar ki siyahlaşmış, o zaman derler bu bizim yavrumuzdur ona sahip çıkarır. Kim besledi onu? Allah! Keşke Allah sadece olsa bir sürü şeye bakar. Dağut Aleyhisselam dışında işte bundan dolayı duası çok güzel bir duadır. Ey yavru kargayı yuvasında rızıklandıran Rabbim beni de rızıklandır. Allah yavru kargayı unutmuyor Rahman ismiyle. Seni unutacak, benim unutacak. Allah hepimizi rızıklandıracak. Rızkımız Allah'a aittir. Onun yanı sıra Nuh Aleyhisselam yıllarca dövüldü, sövüldü. Allah ona rahmet etti. Merhamet etti, onu tufandan kurtardı. O da Allah'tan sürekli rahmetini diledi. Bunun yanı sıra kardeşler Ashab-ı zamanın tiranlarına karşı geldi, mağaraya sığındı. Allah o mağaraya bir damla rahmet etti. O karanlıklar bir anda aydınlandı. 300 küsür yıl orada kaldılar. Cesetleri kopmadı, bozulmadı. O şekilde sağ salim durabildiler. Allah'ın Rahman sıfatını tecellisi. Yine Peygamir aleyhissalatü vesselam da hayatı boyunca çok sıkıntıraş çekmesine rağmen Ya Rabbi sen bizleri bağışla. Eğer sen bizleri bağışlamazsan biz nereye gideriz ya Rabbi? Hangi kapıya gideriz diye sürekli dualarda bulunmuş. Allah Resulü'a salat ve selam. İşte kardeşler, kainatta her şey Allah'a muhtaç. Bu şekilde kabul etmemiz gerekiyor. Kainatta her şey Allah'a muhtaç. Kut Suresi 6. ayetinde der ki: min dabetin fil ard illa ala Allah rizquha ve ya'lamu mustaqarraha ve kulu iki kitab-ı yeryüzünde rızkı Allah'a ait olmayan hiçbir canlı yoktur. Küçücük karıncadan tutun elsiz, ayaksız, görmeyen böceğine kadar o denizin altındaki acı su, acı su, acı denizin dibi karanlık, kayaların altı orada yaşayanlarına kadar gökte uçan hayvanlarına kadar ve yeryüzünde dolaşan insanlarına kadar var hepsinin de rızkı Allah'a aittir o onların karar kıldıkları yerleri de emaneten durdukları yerleri de bilir onların hepsi apaçık bir kitaptadır Kud suresi 6. Etkilerim. demek ki herkes ona muhtaç taşlar da muhtaçtır toprak da kuşlar da muhtaçtır Veyahut da diyelim balıklar Kurt da muhtaçtır Kuzu da Kış da muhtaçtır yaz da. Kar da muhtaçtır Ateşten Ama Allah'ın rahmetine en çok muhtaç olan kimdir? İnsandır Bizler Allah Azze ve Celle'nin O ismine muhtaç yaşıyoruz Kardeşler bunun, bir bunun için Allah'ın <gülüyor> dedik ya bizler Allah azze ve Zelliğin rahman sıfatıyla rızıklandırıyoruz. Allah resulü sallallahu aleyhi ve üstünde geçen bir hadiselerde buyuruyor ki Allah'ın yüz birim ve da yüz parça diyelim veya da yüz adet sı rahman sıfatı vardır. Allah'ın rahmeti yüz tane de diyelim, yüz tane. Bunlardan sadece bir parçasını, bir tanesini dünyaya göndermiş 99 tanesini ahirette bırakmıştır. Bundan dolayı diyor ki birbirinize olan merhamet etmeniz bu bir parça olan rahmetten dolayıdır. Hayvanların yavrularına olan merhameti bu bir damla diyelim ya da bir parça rahmetten dolayıdır ama Allah'ın 99 rahmetin rahmeti ahirette işte o bir damla bir parça rahmetle kardeşler i̇şte bakıyorsunuz evlatlarımızı seviyoruz çocuklarımızı seviyoruz değil mi akrabalarımızı seviyoruz hayvanlar birbirlerini seviyor aslana bakıyorsun vahşi bir hayvan değil mi önüne çıkan herkese saldırıyor ama kendi yavrusuna geldiği zaman acıyor merhamet istedim. küçük tavuğa bakıyorsunuz aciz peşine yavrularını takmış gidiyor bir tane civcivi yavrusunu almaya çalışın hemen üstünüze palazlanıyor parpazlanıp bir anda üzerinize saldırıp saldırmaya çalışıyor. Yavrusunu korumak zor değil mi? Rahman sıfatının tezahürü. İşte kardeşler abiler bu şekilde nedir? Allah Azze ve Celle'nin üzerimizde var olan nimetlerini bilmemiz gerekiyor. Bunu inşallah hissetmemiz lazım. Şunu da inşallah söyleyeyim bu Rahman ismi şerefini bitirelim. Normalde tabii ki sadece bir destek olan bir mesele değil bu isim. Haftaya tekrardan bu Rahman isminden devam edeceğiz. Bir de şöyle bir şey var. Bugün yeryüzünde yaşadığımızda mesela başımıza gelen birçok olaylar var. İmtihanlar var, sıkıntılar var, felaketler var, azaplar var bugün. Peki bunlarda da hani biz Allah sonsuz ilahi rahmet sahibidir diyoruz değil mi? Peki bu azap geldiği zaman nasıl bu rahmet olacak ki? Allah merhamet sahibidir diyoruz ama bizim üzerimize azap yoruluyor diyoruz. Olaylar gönderiyor, depremler gönderiyor değil mi? İmtihanlar gönderiyor, belalar gönderiyor. Peki nasıl diyeceğiz peki Allah Azze Celle rahmet sahibidir? Rahmet sahibiyse niye bunları gönderiyor? Bazen aklımıza böyle sorular gelebilir. Kardeşler Allah hayırdır. Allah'tan hayırdan başka bir şey çıkmaz. Allah azze ve celle seni yeryüzüne gönderdiği vakit senin rızkını da göndermiştir. Ve sen Allah azze ve celle sana bir takım bela ol musibetleri gönderdiğinde sen sadece bir parçaya odaklanırsın. Dersin ki Allah bana niye azap ediyor dersin. Ama halbuki Allah sen bir parçayı görüyorsun. Allah parçanın bütününü görüyor. Sen madalyonun bir yüzünü görüyorsun. Allah öbür yüzünü görüyor. Senin başına gelen birçok bela musibetler aslında senin için bir rahmettir, sen bunun farkında değilsin. Hissedemiyorsun, anlayamıyorsun. Çünkü dedik ya bizde sınırlı varlıklarız. Allah sınırsızdır, sınırı yoktur Allah'ın. Bazen elini açarsın, Ya Rabbi bunu istiyorum senden dersin. Allah da sana onu vermez. Allah'ın vermemesini azap diye görürsün. Ama Allah azze ve celle halbuki sana derkine, Ey korum sen iyilik istiyorsun ama Allah'ın halsında sen belanı istiyorsun. Farkında değilsin. Bundan dolayı ben sana vermiyorum bu da benim rahmetimdir. Hazreti Ali radiyallahu anh, Efendimiz ne diyor? Ben diyor her istediğimi Allah'ın bana vermemesi onun diyor Allah olduğunu bilmemde en büyük etken olmuştur. Ben Allah'tan bir şey isterim Allah da onu bana vermez. Bilirim ki o Allah'tır, Rabb'lir vermez. Çünkü vermemesi benim için hayırlıdır derim. Çünkü sen kendi aklınca onun hayırlı olduğunu görüyorsun. Ama Allah onun arkasını da bildiği için onu sana verir. İstesende Allah onu sana verir. Belki de o senin bir belan olacak. Ama hiçbir zaman cüze bakıp da küçük bir parçaya bakıp da bütününü yargılamamamız gerekiyor. Eğer bir insanın eli kangren olmuşsa ne yapmak lazım? Bedenini mi götürmek lazım, yoksa sadece eldeki eli kesip, kesip kangreni durdurmak mı lazım? Elbette ki eli kesmek lazım. Bedenin ne suçu var? Eli kesersin, beden kurtulur. Allah o istemiş olduğun iyiliği sana vermez. Dolayısıyla seni büyük bir azaptan kurtarır. Onun için Allah'tan istediğimizde her zaman dememiz lazım. Yarabbi sen Rahmansın, benim için neyin hayırlı olduğunu sen daha iyi bilirsin. Ya Rabbi. lazım. İşte bunu düşündüğün zaman o zaman Allah'ın rahman sıfatını hissedersin. Ben bir örnek göreceğim. O zaman bu örneği inşallah anlatmış olduğumuz orayı tam manasıyla anlayacaksınız. Yani yeryüzünde başımıza gelen bela ve musibetler gerçekten bizler için bir merhamet midir, rahmet midir yoksa bir ilahi bir azap mıdır? Hepiniz Nuh tufanını bilirsiniz. Nuh Aleyhisselam'ın geldiği toplum azgınlaştı ve Allah onlara tufan verdi. Zaten tuğyan eden zaten eğer bir şey tuğyan etmişse orası tufan olur. Eğer insanın aklı tuğyan etmişse aklı tufan olur. Allah ne zaman azgınlaşan tağutlaşan, tuğyana düşen bütün herkesini ne yapmıştır? Tufanla boğmuştur. Eğer senin aklında tu, tuğyanla dolarsa sen de tufanı hak edersin. Bakın Nuh Aleyhisselam'ın kavmi tufanla helak oldu ya aslında oraya baktığınızda o bir rahmet olmuştur. Oradaki rahmetlerden bir tanesi müminler için rahmet oldu. Niçin? O kafirlerin azgınlıklarına rağmen Allah'tan onları tufan verdi. Onları tufanla helak etti, sularla helak etti, nehirlerle helak etti. Oradaki müminler o imanları vesilesiyle oradan necat etti, oradan kurtuldu değil mi? O imanlarından dolayı hem bu dünyada sevindiler hem de ahirette sevilecekler. Şimdi o tufan, o müminler için rahmet mi oldu? Evet, rahmet oldu. Şaşıracak bir şey daha vardır ki aslında o tufan kafirler için de bir rahmet oldu. Neden? Bu kadar küfürleşen, bu kadar inatlaşan, bu kadar firanlaşan, azgınlaşan küfürde önde gidip de Allah'a meydan okuyan bir topluluk tufanla helak oldu gitti. Onlar eğer yaşasalardı, ömürleri uzasaydı, daha çok tu tuğyan edeceklerdi ve azapları kalk takacaktı. Allah onların, onlara tufanı göndererekten belki de ileride azaplarını belki de hafifletti. Ömürleri çok olsaydı daha çok azınlaşacaklardı Allah tufanın önlerini kesti. Mesela bu örneklerden mesela diyelim bir tanesi de bilhassa yine tufanla alakalı. Mesela diyor ki Allah oraya tufan vermesiyle aslında onlardan sonraki nesiller için bir rahmet oldu bu. Çünkü o tufandan sonra en az 5-10 nesil o küfür ikliminden kurtulup iman iklimine geldi küfürden, tuğyandan uzaklaştılar, gözlerini bir açtılar, imanlı insanlara karşı karşıya kaldılar. Eğer o dağın etseydi, onların da düşecekti. Bakın bir sonraki rahmet, merhamet oldu mu? Hayır, evet, onlara da rahmet oldu. Bir başka açıdan baktığınız zaman, başka kimlere rahmet oldu? İman davetçilerine de bu bir rahmettir kardeşler. Zira Allah bir tufanla küfrün, şirki, isyanın Yok etmiştir, bertaraf etmiştir. Ama hiçbir zaman davetçiler şunu düşünmemesi gerekiyor ki, artık bu iş bitti, artık dünya küfürden arındı, tertemiz oldu diye düşünmesinler. Küfür ve tuğyan tekrardan yeryüzüne gelebilir. Sinirini buradan almışlardır. Bu davetçilerin de birahmet olmuştur. Aslına bakarsanız bu insan, insanlar için bir rahmet olmuştur. Çünkü ne kadar yaşarsan yaşam hiçbir şeyin garantisi yoktur. Hiçbir şeyin. Canının bile garantisi yoktur. 40 yılda birikirdiğini Allah 40 saniyede yok bir detkenden onun diyeceğini insan var alıyor. Domuza bakarsın çok zararlı görürsün ama halbuki domuz vesilesi Allah para tam bir temizlik yapar tabiattan domuzun eti haramdır. Vahiy ile haram kurulmuştur. Doğrudur. Ama bu demek değil ki domuz kökten köklür manasına gelmez. Onun birebir faydası vardır. Tabiatı temizler. Müthiş bir temizleyicidir. İrandan tiksinirsin, kaçarsın, korkarsın. Önüne çıksa koşarak uzaklaşırsın oradan. Ama İranları mesela bir yerde toplamışlar. Bakmışlar ki haşereler ortaya çıkmaya başlamış. Haşerle ortaya çıkmış ve insanlar artık yaşayan nasıl hale gelmiş. Çünkü sen odaki beslenmez zincirinden bir halkayı yok ettiğin zaman, tabiatın düzeni bozulur. Allah böyle. İşte kardeşler bunların hepsi nedir? Rahman ismi şerifinin tecellisidir. Dolayısıyla başımıza gelecek olan bela o musibetler, kötülükler, azaplar zannetmeyin ki bizim için bir beladır. Aslında bu bir rahmettir. Ekmiş olduğun doğan kabul olmuyorsa bu bir rahmettir. Çünkü Allah bir sonrasını biliyor ki belki sen azgınlaşacaktın, tuvyana düşecektin, Allah onu sana vermiyor. Bu nedenle kardeşler, Rahman ismi şerifini inşallah iyi bilelim, yaratmış olduğu bütün kullarına rızık verendir, nimetlendirendir, onların daima hayırını isteyendir. Bu şekilde inşallah Rahman ismi şerifini bilelim. Haftaya inşallah Rahman isminin hayatımızda veyahut da ahirette ne gibi tecellileri olacak bunlardan inşallah bahsetmeye çalışacağız. Rabbim hakiki manada Rahman ismi şerifini kalbinde hisseden, yüreklerinde hisseden Müslüman mümin kullarından bizlere ölesin. Rabbim o Rahman ismiyle aramızdan merhametleşmeyi, birbirimize yardımlaşmayı, esirgemeyi, korumayı bizlere bahşeylesin. Ve bizlerinde merhametini artırsın inşallah. Ya Nissubhanakallahü